Cemaline pervane'yim maksudum sensin Allah'ım cemaline pervane'yim Maksudum sensin Allah'ım aşkın layınlayan benim maksudum sensin Allah'ım aşkın layınlayan benim maksudum sensin Allah'ım maksudum mahbubum marbudum maksudum sensin Allah'ım mahbubum sensin Allah'ım Hasretinden duramadım yüzüm tutup soramadım hasretinden duramadım yüzüm tutup soramadım eşine Varamadım Maksudum sensin Allah'ım Eşiğine varamadım Maksudum Sensin Allah'ım Maksudum Mahbubum Mahbubum Maksudum sensin Allah'ım Mahbubum sensin Allah'ım Kalmışım kurbet ellerde Neredesin su Sultanım Nerede? Kalmışım gürbet ellerde Neredesin sultanım nerede? Garip kaldım ben bu yerde Maksudum sensin Allah'ım Garip kaldım ben bu yerde Maksudum sensin Allah'ım Maksudum, mahbubum, mahbudum Maksudum sensin Allah'ım Mahbubum sensin Allah'ım Yakma bizi celalinle kendi güzel kemalinle Yakma bizi celalinle Kendi güzel cemalinle Müşerref kıl cemalinle Maksudum sensin Allah'ım Müşerref kıl cemalinle Maksudum sensin Allah'ım Maksudum mahbubum Mahbubum, maksudum sensin Allah'ım Mahbubum sensin Allah'ım Mevlana'ya şemse hayran Yunus'taki aşka kurban Mevlana'ya şemse hayran Yunus'taki aşka kurban Nuri yandı buldu irfan Maksudum sensin Allah'ım Nuri yandı buldu irfan Maksudum sensin Allah'ım Maksudum, mahbubum, mahbudum Maksudum sensin Allah'ım Mahbubum sensin Allah'ım Mahbubum sensin Allah'ım